Allahü Teala, Aleyhi Vesselam, Aleyhi Vesselam, Aleyhi Vesselam, Aleyhi Vesselam, Aleyhi Vesselam, Aleyhi Vesselam, Aleyhi Vesselam, Aleyhi Vesselam, Aleyhi Vesselam, 266. mektubun birinci cilt, birinci citten, evet, ee, birinci citten 260. mektubun 262. sayfasındayız. Allahu Teala ve Tekeites Hazretlerin sıfatları. Hakkında, beyanlarda bulundu. İmam Rabbani Hazretleri. İlim sıfatını konuştuk. Bilmesi, kelam sıfatını konuştuk. Şimdi ve kezalike yine böylecedir fi'lu te Allah teala Allah-u Teala'nın fiili. Fiili, yaratması, iş yapması işte, diriltmesi, öldürmesi hepsi bütün Fiiliyat, yani icraat. Fiili vahidun birdir. Ne demek birdir? Yapılan iş çoktur, yaratılan mahluk çoktur, diriltilen çoktur, öldürülen çoktur, o çokluk oralardadır. Ama Mevla Teala'nın iş yapması, iş yapma sıfatı yani, dilediğini yapma sıfatı diyelim, tek bir sıfattır. Ve cem'ul masnuaati yaratılanların tümü mevcudetün vardır. Ne ile bihazel fiilil vahidi o tek fiiliyle mevcut olmuştur. Yani işte dedik ya milyarlar, trilyonları geç. Katır trilyonlar yani rakamlar biter, sayılar biter Allah Teala'nın yarattıkları bitmez. Bu kadar mahlukatı var. Peki bunların hepsi neyle yaratılmış? Tek bir fiille yani tek bir e, iş yapma sıfatı ile, e, icraat sıfatı ile var olmuşlardır. Ve kavlullah Teala Allah Teala'nın kavli şerifi Âd Kerime'de Kamer Suresi'nde buyurduğu ne buyuruyor? Ve ma'muruna illa vahidetun kalemhim bil basar. Ve ma'muruna bizim işimiz olmadı. İşimiz yani fiilimiz, icraatımız اِلَّا وَاحِدَّتُونَ Ancak tek bir şey oldu. Bak burada da tek olduğu çıkıyor diyor. Ee, ne gibidir? Yani ne kadar bir zamanda gelişir? Kelemhin bilbasar. Göz işareti gibi, göz kırpmak gibi. Yani şöyle saniyeyi tarif ederken veyahut zamanın en ufak parçasını insanlara anlatmak için ne denir? Göz açıp kapayacak kadar zaman içinde diye bir... Tabir vardır. Şimdi de konuşuyordun. Şöyle yani. Bu göz kırpmaktır. Bu göz kırpmak zamanın en ufak dilimini anlatır bize. Bir tabi zaman bize geçiyor. Bizimle ilgili zaman anlatırken şu kadar deriz. Bir zamanda. Burada tabi kıyametin koparma işinden bahsediyor. Esas kastettiği iş. Kıyameti koparma işidir. Tabi kıyameti koparma işi de allah Teala'nın fiillerinden bir fiilin e, Taluk alanına giriyor, ilgi alanına giriyor. E, işte bütün göklerin e, patlaması, işte Efendim yerlere dökülmesi, güneşin ayın dürülmesi, yıldızların dökülmesi, işte denizlerin birbirine kaynatılması, taştırılması, kabirdeki bütün bu kadar ölülerin diriltilmesi, yani bir ölüyü diriltemez, bütün dünya bir araya gelir. Bütün alemler bir araya gelir, bir ölüyü diriltemez. Bütün ölüler bir anda diriliyor. Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar. Milyarlar, yüz milyarlar. Şu anda bile yedi milyar var. Düşün ki yedi bin senedir ne kadar gelmiş geçmiş. Bir de bundan sonra gelecekler. Bundan sonra nüfus daha artarak gelişiyor. Dolayısıyla bütün bu kadar ölülerin diriltilmesi, işte gökler, yerler, bu alemin bitmesi, dünyanın nihate uğraması ve cennet cehennemi, işte geçiş süreci bunların hepsi bizim işimizdir. Ama bizim işimizde, işte efendim önce bir ölüyü dirittim, sonra ikinciyi dirittim, sonra Ankara'dakileri dirittim, sonra Mekke'dekileri dirittim veyahut da önce birinci kat düştü, sonra ikinci kat üstüne düştü. Yok efendim e, denizler şu daha önce çekildi, öbür daha sonra geride kaldı, şu su şuraya geç gitti falan böyle bir şey yok. Yani. Bizim işimiz illa vahid edin. Tek bir şeydir, tek bir iştir yani, kün ol dedik mi biz fekûne hoş oluyor, öl dedik mi ölüyor, ol dedik mi oluyor, yıkıl dedik mi yıkılıyor. Mamur ol dedik mi mamur oluyor. Bizim işlerimiz illâ vâhûdetün yani işimize dönüyor bu çünkü tektir. Kelem hem bil basar şöyle göz kapamak kadardır. Göz açıp kapamak kadar. Bu kime göre bu? Göz açıp kapamayı bize göre anlatıyor çünkü bizde zaman işleyen, Canlılar olduğumuz için üzerimizden zaman geçiyor, saniye geçiyor, dakika geçiyor, saat geçiyor. Bizim anlamamız için onu göz kırpmayı e, beyan ediyor. Yoksa evhu akrabda var. Cellehumm bilmasar burada. E, başka bir kelime şimdi işte hatırma geldi tabi burada. Evhu akrab, yahut daha yakındır diyor. O daha yakındır. E, göz açıp kapamak, şöyle bir göz kırpmaktan daha yakın ne olabilir? Yani buyurmak istiyor ki, göz açıp kapanmak size göredir bir zaman anlamanız için söylüyorum. Yoksa bana göre zaman geçmediğinden, e, ben yaptığım bütün işleri bir anda yaptığımdan, o anda besit olduğundan, besit yani sizin bildiğiniz zamanın cüzlerinden parçalarından değil. Dolayısıyla ikinci saniyesi yok, gerisi yok, ilerisi yok. Sizin zamanınızda bir önceki zaman var, bir sonraki zaman var. E, benim işlerim, fiillerim, sıfatlarım, bütün her şeyi bilmem. Bütün buyuracaklarımı buyurmam. Bütün öldüreceklerimi öldürmem. Bütün dirilteceklerimi diritmem. Efendim işte kıyameti kopartmam. Cennet cehennemi kurmam. Dünya düzenini yıkmam vesaire. Bunların hepsi bir anda oluyor. Bir anda olduğu zaman o an e, besit. Ne demek besit? Zamanın parçası değil. Çünkü zaman size geçiyor. Zaman yaratılanlara geçiyor. Bundan dolayı benim yaptığım bu işlerin anı sizin bildiğiniz zaman diliminin üyelerinden bir üye değil. O zaman bir anda oluyor dediğin zaman, göz açıp kapamak kadar, sizin anlayacağınız şekilde bunu söylüyorum diyor. El huve yahut daha da yakındır. Daha da yakını, bizde böyle bir mefhum yok. Yani en ufak zaman parçasından geride bizde mefhum kalmıyor. O daha yakını, yani bana göre hiç zaman yok diyor. Bana göre hiç zaman yok. Benim işlerim böyle olur diyor. Şimdi bu ayet nedir? İşaret, işaret etmektedir. Nereye ilazel mana? Bu manaya işaret ediyor. Hangi manaya? allah Teala'nın yaratma sıfatı, icat sıfatı, tekvin de deniyor buna. Tekvin oluşturmak. Yok olan bir şeyi meydana getirmek, oluşturmak tekvin. Mevla'nın sıfatlarında var bu biliyorsunuz. Ee, şimdi onu aşağıda anlatacağı için detaya orada girelim. Bu sıfat ikilenmez, üçlenmez. Bu sıfat tek sıfattır. Mevla'nın yaratma iş görme sıfatı. Yaratmak istediği şeyi oldurma, yokluktan çıkarıp varlık sahasına çıkartma sıfatı. Bu sıfat tek sıfattır. Bütün yaratılmışlar, aşağı şu, şu kadar kitap, yani bunun bunu işte çoğalt, çoğalt, çoğalt, çoğalt. Her şey bir kitap gibi düşün. Bu kadar yaratılanları böyle bir iki üç dört diz. Buna hesap makinesi yetmez. Ya Böceklerin sayısını e, Amerika tespit edemez ya. Kum tanelerinin adedini şu anda e, NASA masa bilmez yani. Kimse bilmez. Kum tanelerinin adedini. Onlar zaten e, kumla mumla işleri yok. Onlar e, işte Mars'la e, efendim uğraşıyorlar. E, Ayla güneşle uğraşıyorlar. Halbuki e, sorsan onlara e, efendim şu sahilde kaç tane çakıl taşı var? Kaç tane kum tanesi var? Onu bilmez. E, bu kadar cahil, bu kadar ilmi sınırlı bir insan, altını bilmeyen üstüne nasıl iş çıkaracak? Efendim, bundan dolayıdır ki bütün mahlukat yani sayısı sınırı yok, hepsi bir, bir fiille mevcut olmuş. Mevla yaratma işini efendim, bir anda bitirmiş, ama eseri yani görüntüye çıkması, zuhuru işte ben 1965'te meydana çıkmışım. Sen 64'lüsün, öbürü 62'li. Herkezde bir şekilde efendim zamanı geldiğinde e, marlık sahasına, vücut alemine e, çıkmış, var olmuş. Ama Allah Teala'nın yaratacağı her şeyi yaratması tek fiille bir anda olmuş. Ama meydana gelme saati geldiğinde onun eseri zuhur ediyor. Yani beliriyor. Bundan dolayıdır ki acı gerimeden de anlarsanız diyor. İşaret tabii benim fiilim tektir. Her şeyi bir fiille tek anda yarattım manasına açıkça gelmiyor ama işaret ediyor. Ne diyor? Bizim işimiz, bizim işimiz tek olur. Göz açıp kapamak gibi süratli olur diyor. Sen buradan ne anlayacaksın diyor? Bütün sıfatları kıyas edeceksin. Mevlana sıfatlarında Öyle bir, bir sene önce şunu yaptı, iki sene sonra bunu yaptı diye olmaz. Eseri zamanı gelende çıktı. Onda zaman var eserinde. Fiil sıfatı te tealluk etmiş, her şeyi icra etmiş ve icat etmiş ve yaratmış ve bitirmiş. Ama hepsinin özel vakti zamanı var. O saatten evvel, bir dakika evvel o olmuyor. O saatten bir dakika sonraya da mesela ölecek olan kalmıyor ecel gibi bir şey yani. Ne ileri ne geri meselesi. Yaratılmak da bunun gibidir. Vakti geldiğinde bir an geride durmuyor, bir an geç de kalmıyor. Doğacak çocuk gibi, ölecek insan gibi, bitecek doğum gibi, yani mahsul verecek ürün gibi. Bunların hepsinin vakti belirlenmiştir. Ondan ne evvel ne sonu olmaz. Ama bunlar ilk yaratılışta tek fiille icat edilmişlerdir diyor. Ve lihiyâhu diriltmek Vel öldürmek. Bunlar allah Teala'nın iki büyük sıfatıdır biliyorsunuz. Bunlara açılım olarak e, sıfat-ı izafiye deriz. Sıfat-ı zatiye var, sıfat-ı sibutiye var, sıfat-ı izafiye var. Şimdi sıfat-ı sibutiye efendim altı tane Hayat, ilim, semu'u, basar, irade, kudret, kelam, tekvin. Sıfat-ı Zatiye Hayat, ilim, semu'u, basar, irade, kudret, kelam, tekvin. Sekiz tane. Bunlar iman İslam İlmi başında detaylı şekilde açıklamış Sıfat-ı Zatiye, allah Teala'nın zatına ait sıfatlar altı tane. Vücut, kıdem, beka, vehdaniyet, muhalefetü'l-i havadif, kıyam bir nefsi. Bir adam bunları bilmeden adam da olamaz. Müslüman da olamaz. Rabbini de bilemez. Hiçbir şeyden de haberi olmaz. Yani bu adam da sayılmaz. Onun erkekliği de horozun erkekliğinden aşağıdır. Dişiliği de tavuğun dişiliğinden aşağıdır. Hiç insan sayılmaz. Bunu ne evlendirmek caiz. Hele bunun çocuğu olsa eyvah yandı bu çocuk. Çünkü neden? Adam Rabbini bilmiyor. Rabbini bilmeden evlenmeye kalkmış. Rabbini bilmeden Allah kimdir sorsan sıfatlarını say desen sayamıyor. Bu adama iş mi verilir ya? Bu adama kız mı verilir bu adamamsa? Ama maalesef bugün sokaktaki gezip dolaşan insanların çoğu bu vasıftadır. Bizim millet Allah Teala'nın sıfatlarını say demez. Kız isteme gelene efendim veya işte kız alacağı zaman o kız al geline. Allah Teala'nın isimlerini say demez, sıfatlarını say demez. Rabbim kim demez? O der ki, efendim, neyin mezunusun? O der ki, ben işte işletme mezunuyum, yok hukuk mezunuyum, şuyum buyum, işte altın bilezik var, efendim bilekliğim var altın, yani işim çok iyi demek istiyor. Parasız kalmam, aç kalmam, nereye gitsem iş bulurum demek istiyor. Ondan sonra bir de arabası varsa, o bir de dairesi varsa, falan falan. maaşı da böyle beş bin TL en az, yani alt seviyeyi konuşuyorum, ulan alt seviye tabii de, Oho, daha ne istiyorsun kız? Verdim gitti. Ama adam Allah sıfatlarını sayamıyor. Ya boş ver öğrenir sonra. Bunlar çok mühim şeyler değil. Ya nereye öğrenecek daha sonra? Bu adam evlenecek, eşlenecek, birleşecek, çocuk doğuracak. Bundan gelen çocukta ne hayır olur yani bunun? Allah muhafaza yani. İmanı olmayan nikah mı olur? Allah sıfatlarını bilmeyen imanı mı olur yani? İnandım Allah'a. Allah Allah kim? Ondan sonra diyor, Allah erkek mi dişi mi? Sorma, Allah yukarıda mı, aşağıda mı, aşağı? Çünkü sıfat bilmiyor yani. Sıfatları çok iyi bilmek lazım. Sıfatı Fibuti'ye ne demek? İman, İslam, ilmi halinin o baş tarafında çok tafsilatlı, kısa, öz, ezberlenilecek, sual-cevap yapılabilecek kadar kısa. Yani bu sıfatlar bölüm falan çok kısadır. Ya belki 20-30 sayfa ancak belki. Çünkü tümü zaten bölümün 120 sayfa. İlk bölüm yani. İman İlmihali bölümü yani. iman İslam İlmihali. İman bölümü kısa yani. 120 sayfa. E burada bütün iman meselelerine kısaca temas edin. Kısaca yani. Çünkü çok uzatamaz. İlmihal dedim mi bilmese olmaz demek. Bilmesi farz demek. Onun için teferruata girmiyoruz ki. İlmihal adı konsul. Öbür türlü tavsılatlı ilmi kelema mufassal ilmi kelam olur. Adı ilmihal olmaz. İlmihal demek onsuz olmaz demek. Onu bilmeden olmaz demek. Ona inanmadan olmaz demek. İmanın olmaz demek yani. İlmihal ne demek arkadaş ya? Bir de bu iman İslam. Yani başta inanmanın da ilmi hali var. Neye nasıl inanacaksın? Yani Allahu Teala inanacaksın, nasıl inanacaksın? allah Teala'nın, ya tabii ki keyfiyetten münezzeh, şekil manasında nasıl demiyorum. Hangi isimlere sahip, hangi sıfatlara sahip, bunu bilmen lazım. Şimdi onu anlatıyorum. Bak, yani ben tabii bu kadar detayına orada girmedim. Çünkü mektubat burada, zaten en başında ilk derslerde buyurdu ya, ya biraz anlaşılmasında bir nevi gizlilik olan mevzulara temas edeceğim demişti. 3-4 ders evvel. Yani bunu belki de il, ilmi kelam kitaplarının tafsilatlılarında bile bulamayacağımız bir şey. Biz, tafsilatlı ilmi kelam da okuduk yani. Fakat bu izahat manubhaneye mahsus bir şey. Şu itikatta müçtehittir kendisi yani. Onun için iyi dinlemek lazım. Şimdi sıfatı e, sübutiye yani allah Teala'da sabit olan sıfatlar, ya, dirilik, bilmek, İşitmek, görmek, arzu etmek, gücü etmek, konuşmak, icat etmek. Şimdi burada şu anda fiilden bahsettiğimiz bu nokta o sekiz sıfatın sonundaki tekvindir. Sekiz sıfatın sonundaki tekvin var etmek, fiil yani icraat verir. Fakat tabii bunun bir de bir allah Teala'nın zatında olan yönü var, bir de yaratılacaklara tealluk eden, ilgilenen tarafı var. Bunun açılımı, sonrakisini söyleyeceğim. Bizde de sıfatı zatıya, zatına has sıfatlar, vücut varlık. Hani vücut yaptı falan derler, öyle değil. Kas yaptı falan, millet vücut yaptı. Derler. Yani o başka bir şey. O, bu, esas Arapça, vücut var olmak demektir. Bu, vücut zaten Arapçadır. Kıdem evveli olmamak. Diyorsan askerde kıdemli yani, eski yani. Mevla'nınca nice evveli yok. Vaka son olmamak, Vahtaniyet bir olmak, orta olmamak, buhalefetül havadis, sonradan yaratılanlara hiçbir bakımdan benzememek. Kıyam bir nefsi zatıyla kendi başına durabilmek. Kendi kendine yeterlilik yani. Ondan başka hiçbir varlıkta kendi kendine yeterlilik yok. Hep o var ederse duruyor. Tutarsa duruyor. Ha şu lambalara ışık verirse yanıyor. Yani. İşte buradan bu düğmeye bağlı. Düğmeye, kabloya bağlı. Kablo bilmem neyim. Oradan trafoya bağlı falan. Bütün trafolar Mevla'ya bağlı yani patlattım gider. Dolayısıyla her şey geriye doğru bir şeyle ayakta durabiliyor. Mevla kendi zatıyla durabiliyor. Kıyam bir nefsi o demek. Ondan sonra geldik sıfat-ı izafiye. İzafiye de yani yaratılanlara yönelen yüz. Onun için nisbi, göreceli ona izafeten diyorsun ya, şuna izafeten yani nispetle. Yani burada ihya diriltmesi, imate öldürmesi, tahlik yaratması, terzik rızıklandırması. Bu dördünü sayıyorum ama bu dördü esasen ne biliyor musun? Sekiz sıfattaki tekvin yani icat etme, oldurma, yoktan, ademden, yokluktan çıkartıp var etme, sıfatının açılımıdır. O var etmenin tezahürleri, e, yani görüntüde neyle beliriyor var etmesi? İşte diriltmesiyle, öldürmesiyle, yaratmasıyla, zaten yaratma dediğin zaman her an, her saniye, her nefes yaratıyor zaten şu anda. Ne yaratıyor? Ne yaratıyor? Ya zaten şu anda benim aldığım, verdiğim bütün nefesleri şu anda benim açımdan yaratıyor. Senin açığından, onun açığından, 7 milyar insan açısından, balıklar açısından, kuşlar açısından, böceklerden tut. Melekler, felekler, bildiğimiz, bilmediğimiz 18 bin alem. Daha da 18 binden dışarı neler varsa. Bunların hepsinde her an bir değişiklik var. Çünkü onun yaratmasıyla, bak aldım bir nefes, verdim bir nefes, şurada bir, bir dakikada kaç al, nefes alıyorum, veriyorum. Ve konuşuyorum, kalıplara döküyorum, harfler, sesler, şekiller. Ben neler yapıyorum, bak, elim oynuyor şurada. Burada felç etse bu el kıpırtanamıyor, e, lal böyle öyle duruyor, adamın konuşması bir anda kesiliyor. Bir anda konferans veren adam, küt aşağı, tansiyon sıfır oldu falan. Bunlar haberlerde rastlıyorsunuz. Zaten haberlere konu oluyor bunlar. Niye? Allah Allah! Bu adam şimdi konuşuyordu, nasıl düştü öldü ya falan. Normalde herkes her gün armut gibi düşüyor, ölüyor, haber olmuyor da. Hani o konuşuyorken ölünce, Allah Allah birden makine nasıl durdu? Ya ver dakika, ölen var zaten. Herkes iş top ediyor. Ama orada canlı yayında yakalarsa haber değeri var. Yaratmak, devamlı yaratıyor işte. Şu anda benim içimdeki bütün damarlarım çalışıyor, bağırsaklarım çalışıyor, kılcal damarım çalışıyor, ciğerim bilmem ne harekette, bilmem karaciğerim şu faaliyette, prostat şu faaliyette. Şu anda benim vücudumdaki bir beni ele aldığın zaman, yani bir insandaki beyin mekanizmasından artık ayak tırnağına kadar çık, bütün organların, organizmaların, mekanizmaların çalışması için, Motorlar bağlansa ve makinelere bağlansa bu insan diyorlar. Sadece biliyorsunuz bir nefes alıp verdirme cihazı veyahut da bypass yaparken kalbi çıkarıp yana bağlıyorlar. Oradan mesela onlar bilene kadar kaç tane cihaz var ameliyat odasında. Bir insandaki tüm faaliyetlerin düzgün gelişmesi için bunları makine sistemlerine bağlı olarak yapabilir miyiz dendiği zaman ne dediler bilmiyorum. Belki de geçen bir mevzuda yani tam detayına gir giremeyebilirsem İstanbul kadar fabrika yapsın İstanbul kadar diyor fabrikalar olacak İstanbul kadar yani bir şehir kadar yani fabrikalar olacak her yer makine olacak her yerden adama bir fiş bir bilmem ne takacaksın da ya bir ciğere dünya kadar iki hastane yetmez yani ciğerin tam fonksiyonuna mide bağırsağı o kadar damar var ki hepsini çalıştırma diyor bir memleket kadar makine bile. bir adam için ya burada 15-20 milyon adam var bir şehirde Bunların herbirine desene Türkiye, İstanbul'dakileri Türkiye'yi bağlasan yettiremez. Demek ki tahlik, yaratma. Sıralı yaratıyor. Her adamda herhangi her an bir şey yaratıyor. İçini bütün çalıştırırken yeni yaratmak o. Yoksa onu şeye bağlamış da otomatiğe rastgele gitmiyor ki. Bir anda niye durduruyor mesela? Yani, Sapasağlamken pıhtı atıyor. Kalpte hiçbir şey yokken kriz yapıyor yani. Eğer ki otomatiğe bağlamış olsa... Geriden gelen tıkanıklıkların devamıyla süreci izlersin. Dersin ki bu bu süreçte bu noktada bu adam şu kadar yaşar veya bu şu anda kriz geçirir. Bunu tespit edemiyorsun ki. Adam yüzde %95 tıkalı. 95 sene yaşıyor. Çocuk gençlik 20 yaşında apaçık tık gidiyor. Hepsi kapandı bir anda. O zaman ne oldu? Burada tahlik var. Yani sürekli yaratma var. İstediği anda istediğini yaratma var. Yoksa bunu otomatiğe bağlamamış yani. Otomatik bağlasaydı herkes hakkında aşağı yukarı bir ölçüm cihazıyla benim durumum bu kaç sene yaşayacağını herkes bilirdi yani demek ki yaratma sürekli devam ediyor. ve fiil her an ve zaman tabi an bizim itibarımıza zaman bize göre geçiyor her zaman Mevla bir şandadır şan fiil işte şunat fi yani Allah Teala şanları ne demek fiilleri demek peki Rahman suresinde ne burada her an Allah Teala bir fiil dedir. Hiç boşluğu yok. Devamlı icraat var. İşte ben kendimden sana bir şey verdim. Devamlı bende bir şey yaratıyor ki ben yaşıyorsam. Şu anda ben yaşıyorsam ve konuşuyorsam ve görüyorsam ve duyuyorsam ve elim hareket yaptı yaptırabiliyorsam bütün bunlar Allah'tan şanları bende. Fiilleri tecelli ediyor. Sen de aynı onda. Aynı. Bütün alem dolu. Onun için bu dört sıfat yaratılanlara yönelik izafi sıfat izafi o demek yaratılanlara yönelik nisbi onlarla alakadar ilim kendi bilgisi kendinde ilmi ama diriltmek tabi dirilerle alakalı oluyor bir ölüye hayat verdiği zaman veya bir yok olana varlık verdiği zaman icat oluyor ihya oluyor o bir şeye izafeten görülüyor ama ilmi hala da biz ilmini göremiyoruz ama diriltmesini görüyoruz bir çocuğa canlandırmasını bir çocuğu görüyoruz. Su halindeyken, donuk kan halindeyken, kıpırtaşamazken, e, cenin halindeyken kıpırtaştığını e, annesi hissetmeye başlıyor. Şu anda tabi ultrasonlar, röntgenler de çıktı. Bizzat müşahede bile edilebiliyor. Hatta şu anda hani ilk canlanma şeyini bile az daha böyle bir şölene çevirecekler. Yani hani karnında çocuğun canlanma safhasını gömülecek. Onlar bayağı birkaç bin dolar isteyebilirler Para, tuzakları çok. Onlar da böyle karı koca Ferenc diye işte, a seyredelim canlı yayında sanki akvaryumda balık seyrediyormuş hesabı yani orada bakıyor böyle a böyle birden kıvır taşma başladı falan bunu bile başladılar başlayacaklar veya çünkü bu bir anda gerisi var ilerisi var o anı onlar aşağı yukarı 120 günlükken hadi şerifte de buyuruluyor ya 40 gün 40 gün 43 evre fakat halak akıma sizi tavırtan tavurtan tavura yarattı diyor Atkerime. O tavırların geçişinin süresi belli olduğu için onu aşağı yukarı tespit edebiliyor çünkü zaten. O noktada a ölüyken dirilme. Yani etken normal et yani. Cenin et yani. Can gelmemişse et. Düşük yapıyor, düşük. Kıpırtaşamaz ki düşük. Yani ruhsuzsa kıpırtaşamaz. Ama şimdi mesela o kürtaj yapan işte bir profesör, bir doktor, e, yani ben vazgeçtim demiş, gavur bir doktor da. Çok demiş ben demiş duygusal bir şeyler yaşadım ben bu işi bir daha yapmayacağım falan. Niye yapmayacaksın? Çünkü orada... Kurtaj yaparken canlıya da yapıyorlar tabii. 120 günlüğü geçmiş, e, canlanmış olan şeyi de yaparken o işte şeye, cenine, e, onun kafasını koparıyorlarmış yani. Usulü öyle kurtaj şeyi. Ben bilmiyorum tabii diyorlarmış bunu. O kafasını koparma işlemi de hani onu yakalayacak yani. yani. O da orada suyun içinde tabii ana rahminde su var. Orada tabii bir havuz gibi küçük de dar da olsa kendine göre kaçış şey var. Küçük zaten o. Orada birkaç tane de suyu adam 8-9 doğruyor. Nasıl doğru işte orada yer var biraz. O oradan yani diyormuş ki, tam kafasını koparacağım, yakalayayım derken o cenin yani daha. Ama ruhu üflenmiş tabi, ruhu üflenmezse hareket edemez, et olur o zaman. O diyormuş, e, böyle görünce baktım ki diyormuş, e, hissediyor, Allah Allah! Yani öldürüleceğini, hayatına son verileceğini, Çünkü allah Teala ona bir hayat verdi 120 günlükken, canlandı o, kıpırtaşmaya başladı. O onun o hayatını e, infaz edeceklerini, bitireceklerini anlayınca, Canlı insan o kadar, şu anda bile belki bir adam onu öldüreceğini ama üzerine kadar geliyor, tam anlamıyor ki benim kafam kopacak yani. O onu anlıyormuş ve koş, kaçıyormuş. O yana böyle kafasını şey ediyormuş o cenin, yani öldürme beni diye. Tabii kürtaj, katliam tabii, cinayettir ya. Ben diyormuş bunu yapıyordum ama bu durumdan sonra artık hani hissiyatım çok şey oldu. Yani tabii gavur bile duygusallaşabiliyor, bazı şeyleri terk edebiliyor. Ama bizim Türk, Müslüman geçinenler, kurtaj yaparlar, çok var parayı, her şey yaparlar bunlar, Müslümanlık. Helal haram bilmez ki adam. Hiçbir harama riayet etmiyor. Demek ki allah Teala Hazretleri ölü olan bir eti, kemik, et, iskelet veya neyse, bu ölü. Bu 120 günlükten bunu ihya ediyor, diriltiyor. Yani size neyi anlatmak istiyorum? Siz diyorsunuz ki şimdi, hani şu anda biz kabirden bir ölüyü dirittiğini görmedik diyorsunuz. E gören var tabi Nuh Aleyhisselam bunun oğlu Aleyhisselam'ı diritti işte. İsa Aleyhisselam diritti. Kur'an da söylüyor. Abdülkadir Geyli Hazretleri keramette ihya falan. Görenler olmuş ama siz şu anda bunun bir canlı yayınını veya videosunu seyredemezsiniz. Çünkü yani böyle bir zamanda şu anda bir ihya yani ölüyü diritme şey görmedim. Ama bunu görme ne acet? Ben de diyorum ki sana artık naklen canlı yayına başladı. Ne diyorsun ona? Partiler yapacaklar ya para verip de. Çocuğumun ana canlanma merasimi başladı yani zaten şu anda o teknoloji var otorosandan ölüyken kıpırdaşmaya başladığını görüyorsun i̇şte o anda sen meleğin gelip de ona ruh üflediğini allah Teala'nın hayat sıfatından dirilik verdiğini zahiren görmüyorsun ama bir dakika evvel, bir saniye evvel kıpırdaşma yok idi e bir saniye sonra kıpırdaştı bu ölü dirilmedi mi şimdi Ta ne arıyorsun sen ya teknoloji ilerlemesi de biraz anlatmakta kolaylık kazandırdı bize yani insanların aklına yaklaştırabiliyoruz şu an ihyasıvat. Ama bu neyle neye nispettedir? Ölüye izafettedir. Yani icat maduma nispetledir. Bir şey yok olacak ki var ettiğin zaman yokluktan çıktı. Bak demin yoktu, var oldu. İhya diriltmek ölü olacak ki işte o 120 gün ölü safhası. Su falan halidir. Et halinde falan. E, o noktada 120 gün sonra ölüyken diriliyor. İşte bunlar izafi. Ne demek izafi? Ölü olacak ki ihya'yı göreyim. Yok, yoku bileceğim ki icadı göreyim. Ama ilim bilmek. O bilmek ne var ki neyi biliyor ki diye malumatı göreyim ki ilmini bilim diyemezsin. Onlar izafi değil, zatında sabit, sübuti. Bunları güzel anlayacağız. Şimdi allah Teala'nın bu dört sıfatı diritmesi, öldürmesi, yaratması, her an her zaman yaratması, rızık vermesi bunlar tekvine racidir esasen. Yani icat. Oldurma, bunun dördünü de yaşa. rızık vermek de allah Teala'nın yoktan var etmesidir rızıkları. Öldürmesi de hayat olan bir hayatı bitirmektir. Bu da fiil. Çünkü bir hayat var, adam kıpır kıpır adam iştop ediyor. Bir anda ruhunu çekip alıyorsun, öldürüyorsun. Bu da fiil. Öldürmek de fiil. Neden? Hayatı yok etmek fiili. Diriliği yok ediyorsun. Yoksa ölüm yokluk değil. Hayat ediyor Kur'an-ı Kerim. Ölümü yarattı, hayatı yarattı. Ölümü yarattı diyor. Ölüm yokluk olsa yokluğu yarattı, mefhumu tezat teşkil eder. Yokluğu yarattı olmaz. Yani ölüm hayata son vermedir. Yani diriliği bitiriyor. O işte yaratılan bir şey. Çünkü neden? Bir dakika, saniye evvel. Hayat sıfatı var, şimdi yok. Ne demek? Hayatı aldı. Hayatı almak bir fiildir. Dünya bir araya geliyor, bir adamın hayatını alamıyor mesela. Yani bir kişiyi öldüremiyor. Tarıyorlar böyle böyle adam sağ kalıyor. 40 yani ayak, 40 kere kesiyorsun her yerinden, kuyruk hala kıpırtaşıyor. Yani sen orada hayatı alman için allah Teala'nın ölümü yaratması gerek. Devamlı yaratıyor yani. Ama bunlar tek fiille olmuş. Ha, diriltme var mı? Devamlı diriltiyor. Şu anda kaç çocuk doğuyor? Veyahut ana karnında şu saniyede, ha bak şu, şu dediğim şu saniyede. Kaç çocuk canlanıyor anne karnında veya kaç buzağı, kaç kuzu, kaç efendim e, deve, kaç balık. Yani bütün canlılarda da aynı üreme olduğu için. Onlarda da bir e, e, yokluk evresi veyahut da ölü dönemi var. Ondan sonra can gelir. onun da süresi var. Kimi, dokuz ay Herkes insan gibi 9 ay 10 gün olmuyor tabii ki. İki sene hamile kalan hayvan var, şu var, daha erken doğuran var, geç doğuran var. Hepsinde süresi var, evet. Demek ki diriltmesi devam ediyor ve limatetü öldürmesi devam ediyor. Şu saniyede nice insanın, hayvanın, işte canlının canı alınıyor şu anda. Bitiyor hayatı mesela. Bu sıfatlar merbuutani bağlıdırlar ikisi de. Nereye biyazel fiili? Tek fiile bağlıdırlar. Ama burada 500 kişi bir anda öldü. bu şu anda elli bin kişi öldü dünyada. Yarına bilmiyorum, 100 bin, 200 bin, 300 bin cenaze var belki çıkar dünyada. Ya bu sayı çok yani binlerle, on binlerle, yüz binlerle konuşuyoruz burada. Nasıl oluyor? Onlar o tek fiilin vakti gelende eserlerinin açığa çıkmasıdır. Yoksa bu işlerin hepsi tek anda, zamanın olmadığı bir anda tek fiille bitti, oldu bitti onun işleri. Onun için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de yani. Ezifetil azifetil. Yaklaşan yaklaştı mesela. Hep fiili mazi sıygeleriyle sıgala, e, buyuruyor. Oldu bitti. Bizim işlerimiz oldu bitti. Efendim. Fevmeydim ve katil vaka. Vaka ya, yani en büyük hadise kıyamettir. O vukua geldi. Ondan sonra. İnşakkal kamer ay yarıl. İktarabeti kıyamet yaklaştı. Cennet hazırlandı. Yani hep mazi sıygeleriyle fiiller olmuş bitmiş manasını veriyor. Çünkü neden? Ezelde hiç zaman mefhumu yokken o tek an dediğimiz ki saniyeyle de şey, anlatamayız. O anda bu fiil tecelli etti, bitti. Bütün işleri yaptı o anda. Yaptığında şu anda peki o fiile iki diyebilir miyiz, üç diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Neye iki üç deriz? Veyahut da şu, bir saat sonra, bir saat önce ne deriz? Bu bir saat önce öldü, bu bir saat sonra doğdu. Bunu bize, bizle ilgili diyebiliriz. Ama Mevla bunu bir saat önce yaptı, bunu bir saat sonra yaptı diyemeyiz. Hepsini tek fiille yaptı. E tek fiille yaptı da bu sonra kendi kendine mi oldu bu sefer? Yani o tek fiil kaldı geri de diyorsun. Bu da burada çıktı şimdi. Bu o ezelde yapılan icraatın, fiilin e, eserinin neticesinin zuhuru. Yani ne diyorsun sen mesela? Diyorsun ki, yani misal veriyorum, tespitte hata yok da, gezegenlerin ışıkları diyorsun, dünyaya bilmem kaç bin senede geliyor diyorsun. Şimdikiler öyle konuşuyorlar. Böylece mesela, e, hatta diyorlar ki, sen diyorlar, bir yıldız görüyorsun, bazı işte karanlık havada falan yıldızlar, yani bu şu ışıklar olmadığı bir noktada, köyde, kentte daha da çok güzel gözükür gökteki yıldızlar. Hava bulutsuzsa mesela, o yıldızlardan gördüğün zaman ışığını adam diyor ki sana, bu diyor belki de 200 bin sene evvelki ışığı şu an görüyorsun. Bu çok eskide kalmış yani. E, sana daha ulaşmamış. Diyor. Dolayısıyla e, gezegenlerde bir şey oluyor, beliriyor, mesela bir hadise meydana geliyor, bir oyuk, bir göçük, bir patlama, bir çatlama. Buradan e, eserinin zuhuru, yani belirmesi kafa gözüyle baktığında ha şurada bir leke mi oldu ne oldu falan güneşin rengi şöyle mi oldu ayın şurasında şöyle bir şey mi belirdi gibi senin görmen yüz binlerce milyonlarca, belki zaman sonra sana görünüyor o iş. Dolayısıyla Allahu Teala'nın fiili ezelde eserlerinin zuhuru yani sen 65'te doğdun. Sen esasında ezeli ilimde seni var etti. Çünkü var yani bildiği her şeyi var etti. Ama senin o ihyasının, diriltme sıfatının eseri işte sana koyduğu sürede 65'in şu ayında zuhur ediyor. Olay çoktan olmuş. Sana bu görünen veçeçe. Sen şu anda eserinin zuhurunu konuşuyorsun. Fiilin Allah'a ait. Ama fiil şu anda tealluk etmiyor. Sana ayrı ona ayrı. Fiil bir anda yaptı her şeyi. Sana eseri şu anda, bu anda gözüküyor. Eserleri çoktur diyebilirsin. Fiili çoktur diyemezsin. Fiili tektir diyeceksin. Bu burada çok ince bir şey anlatıyor şu an. Vel mı acı vermek. Yani şu anda mesela birinin dişi ağrıyor. Onu Mevla ona acı yaratmış. Yaratmasa acı duymuyor. Mesela bazısının aynı iltihabı var. Yani bu neden oldu senin dişin ağrısı? Dişin dibinde iltihap var. Bu iltihaptan senin dişin ağrıyor. Öbürün de açıyor şey, dişçi, altınkur. Aa, ondan beter iltihap var. Ağrım var mı diyor? Ağrım yok. Şimdi demek ki onda acı yaratırsa oluyor. Yoksa her aynı iltibat olan da aynı acı gerekiyor ki dört olmuyor. Bu çok yaşıyoruz bunu. Aynı derecede kalbi tıkalı, o yaşıyor, o ölüyor. Acı ben ve linamu zevk vermek, nimet vermek mesela. Adam mutlu, mesut, çok sevinçli. Ona bir sevinç yaratmış. O anda içine bir huzur geliyor adam durup dururken bir de bakıyorsun kalkmış oynuyor mu ne oluyor sana ya falan ya keyfim geldi diyor gel keyfim geldi diyor falan bir, biraz sonra da bakıyorsun böyle oturmuş falan ümidi kesmiş ağlıyor mu ağlıyor ya sen nasıl adamsın bir saat evvel bazısı bir dakika evvel güler bir, bir dakikada ağlar ben o kadar yapamıyorum tabii rolleri de kimisi çok böyle acayiptir dakikanın içinde birkaç şey yapabilir. Ağlarken güler gülerken, böyle bir şekiller oluyor. Yani o anda acı yaratıyor, o anda zevk yaratıyor. Bunların hepsi, ya bu kadar yarattığın hepsinde acı, hayvanın bile acı da hayvan. Onun da zevklendiği zaman, bir de bakıyorsun köpek gülüyor yani. <gülüyor> ne demek ya, köpek gülemez mi? Kedi sevinemez mi yani? Bazı gerek kedinin keyfi gelse ağzını açıyor iki santim. E ne olacak? Zevk veriyor, yani yaratıyor. Bu kadar canlıya acı yaratıyor, zevk yaratıyor. Ama bunların hepsi çok yani. Çok derken ben sana işte katır trilyonlar makinalar hesap edemeyecek de olay var anlatıyorum. Bütün bunlar menutani bağlanmıştır Eza. Gerideki diriltme ve öldürme gibi beyaz el fiili tek fiile bağlanmış. O tek fiille yaptı hepsini. Ve ki yine böylece de el icadu var etmek. Devamlı yokluktan varlığa bir şeyler çıkarıyor. Yani. Aslı aslı hiç yok. Bir gün evvel hiç konuşulmaz. Adı yok. Hatta bir dakika evvel o konu yok. Mevla devamlı yaratıyor. Yeni şeyler yaratıyor. İnsanlardan, cinlerden, meleklerden, böceklerden, her türlü candan devamlı yeni yeni yaratıyor. Vel i'damı yok etmek. Hani idam, biliyorsunuz idam cezası gibi. Şey. İ'dam yok etmek. Allah-u Teala devamlı bir şeyleri de yok ediyor. Hayatını alıyor, varlığını kaybettiriyor. Bir anda batırıyor, bir anda yok ediyor. Arıyorsun bulamıyorsun, alemde bir de bu feleklerde bak Aa bir gezegen yuttu gitti diyorlar. Ne diyorlar? Bir şey var diyorlar. Oyuk mu diyorlar? İşte ben e, gökteki şeylerde bir kara delik. <gülüyor> kara delik. Adını bulamayınca kara delik. Nere gitti bu gezegen? Kara deliğe gitti diyor. <gülüyor> Allah yok etti diyemiyor. Allah yok etti demek adama ayıp geliyor yani. Kara delik yuttu. Şuna girdi. Bu buradan. Ya işte istediğini var ediyor, istediğini yok ediyor, istediğini gösteriyor, istediğini gizliyor. neaşan <gülüyor> neşet etmişlerdir minazel fi'li. Onlar da bu Allah'ın tek yaratmasından. Hepsi oraya bağlıdır. Felayesbütü. O zaman sabit olamaz. Teaddüdü teallukat. ilgi ve alakaların sayılanması. Nerede? Fifi'li Teala. allah Teala fiilinde de ilgilenmesi birkaç tanedir denir mi? Denemez diyor. Ne gibi? Eyza. Eyza ne demek? Nasıl kelamında e, Tevrat, İncil, Zebur hepsi tek kelamdan diyor. Diyemezsin ki onu ayrı söyledi, onu ayrı söyledi. Ne demişti? ilmi? Her şeyi bir anda bildi diyor. Ne diyemezsin? Bunu önce bildi, bunu sonra bildi. Diyemiyorsun. Nasıl ki ilmi tek, tek bir inkişafla her şeyi bildi. Nasıl ki kelamı tek, bir kelam ile bir buyrukla beraber 104 kitabı bütün buyurduklarını buyurdu, duyurdu. Onun gibi de yaratması da tek, onunla beraber her işi bitirdiği bir anda, zaman bile olmadığı bir anda. Belil mahlukatü Aksine yaratılanlar el geçmişteki bütün Allah Teala'nın ilk yaratığına kadar git vel atiyeti gelecekte artık son yaratığına kadar son bulmayacak çünkü cennet cehennemde de yaratması devam edeceğinden yaratma şeyi devam edecek onu son diyemeyiz ama gelecekte yaratacakları diyebiliriz tabi var mevcudetün hepsi var olmuşlardır fi evkat ya vakitlerinde el maksusati özel olan neye bir vücud ya kendi varlıklarına özel. Mesela ben 1965-27 Şubat. O noktaya kadar bu dünya gelişim. Ondan evvel anne, anne karnına düşüşüm. Tabii ki o zaman şeye döner o. Tabii 65'in Şubat olsa. 64'e döner o. Şimdi 7-8 ay, 9 ay geri gidersen, 9 aylıksak geri gidersen. E, tabii 64'ün şu saatine efendim, su halindedir. Ondan sonra ce, ce, ce, alaka halindedir, muzga halindedir. Et parçasına dönmüştür. Ondan sonra ruhu üflenmiştir. 120 günlük bu evreler ve devreleri mülaza ederse 64'ten başlarsın e ondan evvel babanın sulbündeki su tabi oradan geri gidersen topraktaki pırasa soğan ekmek, sebze, meyve çünkü o geriye doğru gidiyor bu hepiniz topraktan niye yaratıldınız hammatten topraktan geliyor yaratıldığın su topraktan, yaratılan ürünlerden yemekten, vitaminlerden vesaire. o zaman hepsinin nesi var kendine, varlığına özel vakti var Ham madden şurada. Kim bilir hangi tarladan geldin? Şimdi hangi toprakta bitti senin babanın, senin yaratılacağın suyu tahsil edecek, e, meydana getirecek olan yemekler ve gıdalar nereden geldi mesela? Nerenin yemeği, nerenin meyvesi, nerenin ürünüydü? Kimi Karadeniz'den geldi, kimi Ege'den geldi, kimi Afrika'dan gelmişti. Şimdi o zaman her şeyin varlığına özel vakti var. Şu halin şu günde, şu saniyede. Şu halin, cenin halin şu. Ruhüflenme halin şu saatte. Doğumun dünyaya çıkışın işte 65-27 Şubat'ta. O zaman ne oluyor? Her varlığın kendi varlığına özel olan vaktinde var olması bir teallukın Allah'ın bir ilgisiyle oluyor. Yani yaratmayı dilemesiyle ve yaratma kudretini oraya tevcihiyle yönlendirmesiyle oluyor ama vahidin tek. Beninki, seninki küllüsü bütün yaratılanlar o tek alakayla oluyor. E nasıl oluyor? Şimdi benle alakalıken ondan nasıl alakadar oluyor? E farkımız nerede? Ne diyor Yağmurlar Bir şey duymak öbürünü duymaktan alıkoymaz. Velâ şânun anşan. Bir işi yapmak öbür işi görmekten alıkoymaz. Sen seni alıkoyar. Bir iş yapak öbünü yapamazsın. E farkı nerede? Her şeye bir alakayla, bir fiille, bir tecelliyle, bir tevcihle, bir yönlendirmeyle hepsini yapıyor aynı anda denk gelenler dahil. Çünkü aynı anda da dolu insan aynı anda doyuyor, dolu insan aynı anda ölüyor. Ya Hz. Ali Aleyhisselam bile 500 kişinin canını bir anda alıyor da ya Allah Teala Allah Teala ona bile o gücü vermiş yani. Ya kendisi aynı anda bir her türlü yapamaz mı? Ne aklını alıyor senin? Vazet Tealluku peki bu Allah Teala'nın yaratma sıfatının işte beni anne karnımda bana ruh üfleyip beni canlandırmakla ilgilenmesi Nasıl oluyor acaba? Falan? Çünkü neden? Aynı anda öbür çocuk da aynı saniyede. Hani şunu kimse diyemez ki, e biz hesap edemezsek de, kitap edemezsek de, derin anlayamasak da, yani teknolojimiz buna şu anda yetişemese de, erişemese de, hiçbir şey aynı saniyede olmuyor. Mutlaka aralarda farklar var. Diye kimse bir şey diyemez. Çünkü, hani bu böyledir de diyemez demiyorum. Çünkü böyle değildir de onun için diyemez, arasa da bulamaz. Çünkü allah Teala aynı anda, birçok şeyi aynı anda yaratıyor. Yani bir şey bitsin de öbürü başlasın, saniye farkıyla diye bir şey yok. Aynı saniyede o kadar Allah'ın yaratması var, aynı saniyede. Senin açından aynı zamanda yani, Mevla açısından zaman yok da. Senin açından aynı saniyen, aynı salisesinde bu kadar şey yaratılıyor. bu O zaman bunlara yaratması hepsine taalluk ediyor mu? Ediyor. Yani ilgileniyor mu buna? İlgileniyor da yaratıyor tabii ki. E bu nasıl bir alaka kuruyor acaba ya? Aynı saniyede her şeyle falan. Bu ilgi keyfiyeti Şekli bilinmezdi ya. Fiil sıfatını bilemezsin. ihya sıfatını bilemezsin. İlgilenmesini de bilemezsin. Dirilteceği şeye il, taalluk etmesini de şeklini veremezsin. Ve madumul misliyeti. Onun da benzeri yok. Ya neye benzer acaba? Şebihi nazırı var mıdır? Yani bir şeye benzetebilir miyiz acaba? Ne hani demin dedim bir şey demeye kalktım da hani eserinin zuhru meselesi yıldızın ışığı ne kadar geçiyor bir şey anlatmaya kalktım ne dedim yani teşbihte hata olmasın misal olmaz benzemez dedim yani çünkü neden ke nefsi fiili teala Allah Teala'nın fiili yani yaratması iş yapması'nın kendisi sıfat olarak düşündüğünde şekli var mı sıfatın yok peki Allah Teala'nın fiilinin sıfatının ihyasının misli var mı benzeri var mı yani onun gibi yaratan var mı onun gibi dirilten var mı diyelim daha Türkçe yok işte onun nasıl ki diriltme sıfatının benzeri yok, o diriltme sıfatının diriltmek istediği şeye yönelmesinin de şekli ve benzeri yok. Neyle anlatacağım sana ki nasıl alaka kuruyor? Feyni ziraşan lazebiyle hiçbir yolluk yoktur ile münzezi. olan. Münzeh son derece uzak. Neden? Anil keyfi. Keyf şekil. Keyfe nasıl demek Arapçada? Yani keyf, keyfiyet Türkçeleşmiş artık. Bu işin keyfiyeti. Yani nasıl olduğu niceliği, niteliği falan. allah Teala ki keyiften münezzehtir. Yani Allah nasıldır soramıyorsun. Ve bilemiyorsun. Madem ki allah Teala şekilden münezzeh, nasıllıktan, nicelikten, nitelikten, senin sormandan bir cevap almandan münezzeh, işte öyle bir münezzeh zata yol yoktur. Kim için? Lil mükeyyefi e, şekillenmiş için. Neyle bil keyfiyeti. Keyfiyetle mükeyyef. Bizim hepimiz keyfiyetle mükeyyefiz. Ne demek? Şeklimiz var, şemalimiz var, metremiz var, santimimiz var. Adam diyorsun sen kaç, boyun kaç, enin kaç, yaşın kaç. Yani seni ben 40 türlü keyfiyetle mükeyyef yapabiliyorum. Şekillendirebiliyorum, nitelleyebiliyorum, niceleyebiliyorum. Kilonu tartıyorum, gramını buluyorum. Yani sana her türlü güzellik, şekillik, türlü vasıflarla seni şekillendirebiliyorum. Tarif edebiliyorum. Nasıldır dedim mi ben seni anlatabiliyorum yani. Sen o zaman keyfiyetle mükeyyef bir varlıksan. Peki, allah Teala keyfiyetten münezzeh? Şekli yok, nasılı yok, niceliği yok, niteliği yok. Yani, senin anlayacağın şekilde Allah-u Teala'nın bir, hakkında bir nasıl bir şeydir, haşa soramıyorsun. O zaman sen her türlü keyfiyete bağlı bir, sınırlı bir mahluksun. Sen keyfiyetten, şekilden münezzeh olanı anlama yolun olabilir mi yani? Kapasiten ne? Neyi yükleyeceğim senin beynine? O beyin tartar mı yani? İdraki maali, bu küçük akla gerekmez, zira bu terazi, bu kadar sikleti çekmez demiş şair. Yani sen kuyumcu tartısı, hassas, kırat, yani işte elmas, pırlanta böyle küçücük, şu kadarı bilmem kaç bin dolar oynuyor yani. Zerresi, biraz arttığı zaman işte tek taş, iki taş, üç taş, beş taş meseleleri var ya karıların. Onlar, yani hepsini toplasan gramı çok yakın ama paralar çok farklı yani yüz bin dolardan beş bin dolara kadar arada uçurum oluyor halbuki gramları çok yakın yani dolayısıyla sen kuyumcu terazisinde ne tartmak istiyorsun bir çuval patates e, küt aşağı patatesi koydu mu o teraziye o terazi değil terazi taşıyan masa da çökecek şükür eden o kuyumcu tartısının terazisinin masası da ona göre hassas senin patates cuvalına göre yapmamışlar ki onu kuyumcuun tezgahına. O zaman ben senin şekillen sınırlı bir varlıksın. Her şeyin sınırlı. E sen sınırsız Allahu Teala'yı anlamaya çalışıyorsun. Ben de sana anlatmaya çalışıyorum. Bir rezalet. Onun için ne diyor, la yahmilu ataya illa mataaya. La yahmilu taşıyamaz atayahu. Bu atay el-meliki var başka şi şiirlerde. La yahmilu taşıyamaz atay el padişahın bakışçlarını, hediyelerini buradaki hata yahuda onun yani padişaha gider ta padişah Allah padişah mevlaa gider la yamülü taşıyamaz, neyi hata yahu Allah Teala'nın bağış işlerini hediyelerini ikramlan. İlla kim taşıyabilir nata yahu ancak onun binekleri taşıyabilir ne demek bu burada kalacağım eee ileriste geriye bağlama ne yapayım çünkü vakit tamam şunu da buyurmak istiyorum Saraya gidiyorsun, padişah çok güçlü bir padişah, çok da cömertse, ikramı severse falan. Şimdi sen de bir de eşeği almışsın, cılız bir eşek, eşeğe binmişsin, gidiyorsun. Bu eşekle geldin, sarayın da şeyine bağladın. Padişah da sana e, tabii ki giderken, ayrılırken işte ikramlar verecek artık, neler verecekse falan. E, var mı diyor şeyin diyor. ...taşıyacak bir şeyin var mı diyor bunlar yani... ...sırtında taşıyacak Çünkü çok veriyor padişah olduğu için. O zaman o da diyor... ...var var padişahım diyor işte ne var diyor... ...bizim eşek var diyor kapıda diyor... ...ben diyor ondan taşırım diyor... ...tamam diyor getirin yani falan... ...tabii padişah o kadar e, ikramlar bol veriyor ki... ...bunun eşek çöküyor çünkü... ...bu zaten gariban, derviş, eşek de cılız... ...eşek çekemiyor. Padişah o zaman diyor ki... E, ...ya bırak sen yani diyor... ...bizim diyor... Ee, sarayın atlarından, katırlarından diyor, iyi besili, kaliteli böyle çok güzel yük çekemez. Bizim katırlardan verin ki diyor, bizim hediyeleri diyor, onlarla götürsün diyor. Yani ne demek Süleyman Abbas Hazretleri? Bu bir şiirden almıştır, mısradır. Padişahın hediyelerini ancak padişahın binekleri, merkepleri taşıyabilir. Onun için senin merkep sarayın ikramlarına dayanamaz. Oradan öyle ikramlar geliyor ki yine oradan merkep istemen gerekiyor ki sizin kuvvetli binekleriniz ancak sizin ikramlarınızı taşıyabilir. Yani allah Teala adama Celle Celaluhu kullarına kendi fiillerini ve sıfatlarını anlayacak bir güç ve kapasite vermemiş. Dolayısıyla sen cılız bir binik, binekle, vasıtayla, akılla, idrakla, şuurla, sınırlı, kısıtlı, mükeyyef, her bakımdan şekilli beynini tartsak gramı belli ya. Beynini koyuyor tartıya. Beyin satıyorlar kavçede istersen beyin al biraz, belki kafan çalışmaya başlar. Hayvanların beyinleri de hoş. iyidir beyin yemek. Ben yemiş değilim, hiç yiyemiyorum, midem çok almıyor hoşları ama yiyenler var, beyin, dil, her şeyi yiyorlar. İşte o beyni görürsen seninki de öyle bir şey yani. Gramacı belli, şey, belli, koysak, tartsak falan. E şimdi sen bu kadar kısık bir şeyle kainatı yoktan var eden, şekilden münezzeh olan zatı anlama yolun yoktur. Ancak allah Teala sana kendi zatını anlayacak bir idrak ve şuur ihsan ederse o neye benzediğe o zaman? Padişah kendisinden bir merkep verirse onun güçlü merkebi onun verdiğini taşıyabilir. Allah sana özel bir şuur ve idrak verirse o nasip edebilir. Mesela allah Teala görülmez. Görülmesi mümkündür. Dünyada da mümkündür yani olmaz diye bir şey yok. Ama vuku yok yani vakı olmamıştır. Olsaydı Musa Aleyhisselam görecekti. Musa Aleyhisselam'ın teklifi kirette edildi, zaten sen hiç özenme bu şey. Ama cennette görülecek, la rabbiya ne azala, cemaline bakacaklar diyor ayet-i kerime. Mu'tezileye bakma sen, onlar sapık mezheb, onlar görülmez diyor ahirette. Ama el-i sünnet'e göre ahirette görülecektir. Ama şimdi dünyadaki gözlen görülemez, dünyanın gözü ışığa dayanamıyor. Biraz şu ışığa baktığımızda sulanmaya başlıyor, ondan sonra görme duyusu kayboluyor. Daha güçlü ışıklar düşün, bunlar ne daha voltajı düşük şeyler. Çok daha güçlü ışıklarda hemen gözleri kamaşıyor ve kapatmaya mecbur kalıyor. Ve bir zamanda ona şey derse uzatırsa o işi göz görüşünde kaybedebilir. Çünkü dayanacağı bir şey var, oran var yani. Onu geçti mi göz bozulur. Kulak da öyle kuvvetli bağırmalarda falan zar patlayabilir. Ondan sonra hiçbir şey duymaz artık. Çünkü öyle bir patlama, bir çınlama olsa büyük bir gürültüyle sağırlık yapabilir mesela. Onun için hep onların nesi var? Ayarı var. O ayara kadar da onu kullanabiliyorsun. Ama cennete nasıl Mevla'yı görüyorsun? Çünkü cennette sana öyle bir göz veriyor ki, padişahın hediyelerini ancak padişahın merkepleri taşıyabilir. Sana di diyor ki, sen benim cemalim şimdi göreceksin. Nasıl göreceksin? Çünkü ben sana beni görmeye tahammül edecek kapasitede bir göz ve duyusu vereceğim. Bundan dolayıdır ki şu anda biz dünyada olmak hasebiyle, bu sınırlı alemde, bütün sıfatlarımız sınırlı, her şeyimiz mükeyyef, şekilli, ee, her şeyimizin eni, boyu, gramı, ölçüsü tarz, her şeyi belli, kapasitesi belli bunun bütün şekillerden münezze olan zata zatı idrake yolu yoktur diyor. Ama o sana bir göz verir, kendini gösterir o sana bir idrak verir, kendini tanıtır, onlar müstesnadır diyor. O kendi verdiğine verir, vereceğine verir. Ama yine de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki ene rafukum billah, Allah en iyi bileniniz benim Haklı bir iddiadır. Sadece o yapabilir. Allah'ı en iyi bileniniz benim. O sübhane ki mağraf, ne ki hakka marif ettik ya, e, Ama ya Rabbi seni tenzih ederiz. Sen, sen tam manasıyla idrak edilemezsin. Ey bilinen, tanınan yüce Allah. Seni tenzih ederiz. Biz seni hakkıyla tanıyamadık diyor. Şimdi tanıyamadık diyor. Öbür adı şeride, inne etkâküm ve a'lemekum billâni. Allah'ı en iyi bileniniz benim diyor. Burada da seni hakkıyla tanıyamadık diyor. Tabi ilimle marifetin farkı. Bilmekle tanımanın farkı. Her bilen tanımaz yani. Dolayısıyla en iyi bileniniz benim diyor. Orada da seni ile tanıyamadık diyor. Şimdi Allah bilenlerin sultanı. Ondan çok bilen yok. Olamaz da ki hiçbir peygamber ona yetişemiyor. Yine de hakkıyla bilemedik diyor. Çünkü en iyi bileniniz benim diye iddia ediyor. Size göre en iyisi benim. Ama hakkını verebildim mi, hakkıyla tanıdım diyebilir miyim diyor. Seni tenzih ederim, hakkıyla tanıyamadım diyor. İbadette de bunu söylüyor, zikirde de bunu söylüyor, şükürde de bunu söylüyor. Dört maddelik bir tesbihatı var sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. O zaman bizim ne dememiz gerekiyor, ne anlamaya çalışıyoruz? Anlayamadığımızı anlasak, anladığımızı anlayacağız. Ne diyor? Ebu Bek Sıddık radıyallahu anhazretleri çok muazzam? El-arzu'an derakil idraki idrakün. Ve عَنْ كُنْ هِذَاةِ اللّٰهِ اِشْرَاكُنْ Hz. Sıddık'ın bize ulaşan az böyle, çok ilmi bir şey. Allah'ı tanımaya çalışıyorsun, anlamaya çalışıyorsun, fiillerini, sıfatlarını nasıl oluyor, nasıl ilgi kuruyor, nasıl alakasın? Tek fiillen bir anda nasıl oldu bu kadar şey yaratılıyor falan. Nasıl fiili tek oluyor, kelamı tek oluyor, bu kadar ayet var, nasıl bir kelamla falan. Anlamaya uğraşıyoruz. Ya. Geçen derste o konular geçiyor. Diyor ki sen, anlayamadığını ve anlayamayacağını anladınsa, anlamayı idrake ulaşmaktan acizsen, ya Rabbi ben acizim, ben anlayamayacağım dediysen, hakiki idrak odur, anladın şimdi diyor. Zaten allah Teala'nın öz zatı, sıfatların ve fiillerin künhünü, özünü, mahiyetini karıştırırsan diyor, şirke girersin diyor. Allah'a ortak koşarsın diyor. Çünkü senin aklının kavrayamayacağı bir noktada bu böyle de olur mu, şöyle de olur mu dinden imandan çıkarsın diyor. Onun için e, alimlerimizin beyanı ve cile anlamaya çalış. Ben de ananın dili sana Türkçe anlatmaya çalışıyorum. Herkes de böyle de sana anlatmaya uğraşmaz. Anlatamaya da bilir. Mevla ettiği kadar Türkçe güzel. Senin kafana en yakın şekle sokuyorum ben bu işi. Misallerle. Ama biz yine de ne anladık bu derslerden? Rabbimizin özünü, kününü, zatını, sıfatlarının, fiillerinin, özünü, mahiyetini, kününü anlayamayacağımızı anladık. Sübhaneke marufnake, hakka marifetike, ya maruf diyoruz. Sübhanallah ve devam ediyoruz. Sübhanallah el-Azim yüce zatı tesbih ediyoruz. Devamlı Sübhanallah. Yani münezzehsin işte anlıyor musun Sübhanallah ne demek? Niye mizanı dolduruyor? Anlıyor musun? Sen o kadar münezzez, o kadar yücesin ki ben hiç ulaşamıyorum ya rabbel alemin diyebilmek, bu manayı ile tesbih edebilirsen, işte o zaman anlamış oluyorsun. Allah Teala Hazretleri duracağımız yerde durmayı bize nasip eylesin, varacağımız son noktaya kadar varmayı bize müessir eylesin. O sallallahu aleyhi ve sellem. Teslimen kesiren velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.